Evet sevgili hayat Tacirleri dinleyicileri yeni bir haftayla daha karşınızdayız. Ee, çok kısaca e, size gündemle başlamak istiyorum. Bugün gündem maddelerimiz az çünkü hemen e, Danimarka'da olan iklim zirvesini takip etmek üzere Danimarka'da olan e, programcı arkadaşım Mahir'e bağlanacağız az sonra. Bildiğiniz gibi AB Konseyi zirvesi gerçekleştirildi Geçen programda Dışişleri Bakanlarının toplantısından çıkan sonuçları e, Bilgi Üniversitesi'nden Emre Gönen'le ele almıştık zirve neden de bu konuların dışında farklı bir karar çıkmadı? Türkiye'nin ek protokolden kaynaklanan yükümlülüklerini ivedilikle uygulaması ve sonuçların ise bir yıl sonraki Avrupa Komisyonu ilerleme raporunda değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Bunun haricinde bildiğiniz gibi DTP kapatıldı. Bununla ilgili Avrupa basında ve çeşitli yansımaları oldu. Özellikle demokratik açılımı... Olumsuz yönde etkileyip etkilemeyeceği ve Türkiye'nin bir an önce hayata geçirmesi gereken siyasi partiler yasası üzerinde duruldu. Şu anda telefon attığımızda Kopenhag'dan bize son gelişmeleri bildirmek üzere e, programcı arkadaşım Mahir var. Mahir merhabalar. Merhaba Zeynep. Günaydın. ilk ee, ee, İlk gününden itibaren iklim zirvesi için oradasın ve yaşananları günü gününe takip ediyorsun. Yarın zirve son bulmak üzere oldukça e, kritik dönemlerden geçildi. Ee, geçen haftadan bu yana ne gibi gelişmeler yaşandı? Çok kısaca özetler misin? Tabii e, önce e, şu şerhi düşeyim. Şimdi e, iki haftadır neredeyse artık e, buradayım. E, burada olunca sanki... Tüm dünyanın ve Türkiye'nin siyasi gündemi de buradan ibaretmiş gibi gelmeye başlıyor insana. Tabii evet. ki öyle bir farkındayız ama e, özellikle yarın burada 120'nin üzerinde devlet ve hükümet e, başkanı bir araya gelecek. Ve dünyanın önemli sorunlarından birinin çözümünü tartışacaklar. E, o nedenle e, bir anlamda çok da yanlış değil. Dünyanın kalbi belki şu son e, özellikle bir haftadır e, Kopenhag'da attı diyebiliriz. Şimdi... Top 15 iklim zirvesinde artık bugün 11. güne giriliyor ee, ve zirvenin sonuna yaklaşılıyor. Yarın tamamlanacak zirve. Ancak e, buna rağmen e, bağlayıcı bir metin çıkması yönündeki beklentiler giderek azalıyor. <gülüyor> ee, özellikle... 15 yıllık Salı günü öğleden sonra gerçekleştiğinden genel Kurul'da yüksek seviye görüşmeler başladı. Ama yüksek sevi seviye görüşmeler başlamasına rağmen bloklar arasındaki anlaşmazlıklar devam ediyor. Avrupa Birliği, ABD, Çin, Hindistan, Brezilya gibi ülkelerin oluşturduğu farklı farklı bloklar var. Bunun yanı sıra G77 ülkeleri ve EOSİS, Küçük Ada Devletleri ittifakı gibi hı hı. farklı bloklar var. Bunların her birinin farklı pozisyonu var ve... Bazı noktalarda uzlaşma sağlasalar bile e, şu anda çok temel bazı farklılıklar üzerinde e, tartışmalar sıkışmış durumda. Liderlerin bunu çözüp çözemeyeceğini önümüzdeki e, günlerde göreceğiz. Evet, e, çok kısaca bu ihtilaf sorunlarından belki bahsettikten sonra Türkiye'nin e, rolüne de değinmek lazım. Bildiğim kadarıyla İklim Değişikliği Strateji belgesi açıklandı. Bu stratejide evet. somut tahayyütler yer alıyor mu? E, ee, şimdi şöyle aslında bu strateji belgesi çok da yeni bir şey değil yaklaşık bir seneden beri tartışılan e, konular e, bunların strateji belgesinde bir araya geldiğini gördük ama e, hali hazırda mevcut haliyle strateji belgesinin gerçek anlamda bir strateji e, çizdiğini söylemek güç. E, çünkü e, bir kere her şeyden önce son derece muğlak ifadeler içeriyor e, somutluktan biraz ufak e, bazı uzak bazı e, ifadeler içeriyor hı hı. E, e, Özellikle artış hızından bir azaltım hedefi açıklaması bekleniyordu Türkiye'nin. Bu konuda strateji belgesinde referans senaryoya göre %7 gibi bir ibare var. Yani referans senaryo denilen e, benim tahminim e, ortalama yılda %5,5'luk Türkiye'nin emisyon artışı vardı. Bununla biliyorsunuz 1990-2007 dönemi arasında Türkiye rekor kırdı emisyon artışında. Evet. Etkisi arasında. Ee, şimdi böyle olunca e, bundan %7'lik bir azaltım diye tahmin ediyorum o referans senaryoyu öyle alırsak. Ee, bu çok fazla bir şey anlamına gelmiyor. Yani %5.3'e falan düşmüş oluyor veya işte en fazla %5.1'e düşmüş oluyor artış hızı. Bu da şu demek 2020 yılına gelindiğinde Türkiye'nin emisyonları AB ortalamasının üzerine çıkabilir demek. <gülüyor> ee, yani onun dışında e, önemli bir nokta gene strateji belgesinde kömür örneğin. Kömür bugün evet. dünyada e, karbon emisyonunun en önemli kaynaklarından bir tanesi. E, bu karbonu sallan en önemli fosil yakıtlardan bir tanesi kömür kullanımı kömür hala Türkiye'nin e, ulusal kaynakları arasında sayılıyor ve uzun vadeli olarak kömür kullanımı öngörülüyor. Yani uzun vadeli hedeflerde 3-10 yıl arasında belgede belirtilmiş. Hı hı. Daha 3-10 yılda Türkiye yoğun bir şekilde kömür kullanmaya devam edecek gibi görülüyor. Zaten halen e, şu anda lisans alınmış veya lisans başvurusu yapılmış olan 47 tane yeni kömürlü termik serfilerle planlanıyor Türkiye'de. E, bu da aslında bu durumu biraz strateji belgesinde yansımış hali diyebiliriz bir anlamda. Hatta kömürü durdur diye sanıyorum pankartlar açıldı. Çeşitli sivil toplum örgütlerinden. Evet, şekilde ee, burada eee Eser eylem Grubu ve Türkiye yeşiller Partisi'nden temsilciler var. Ee, Türkiye'nin yan etkinliğinde, Belçika'nın yan etkinliği öncesinde böyle dışarıda o tarz bir eylemde yapıldı. Evet. Ee, peki biraz da Avrupa Birliği'nden bahsedelim. Ee, Avrupa Birliği'nin pozisyonu, çünkü İngiltere örneğinde e, hedefin %30 olması yönünde çeşitli çağrılar vardı Gordon Brown evet. önceliğinde. Hem evet. zirve sonuçlarında ne şekilde yer verildi ve acaba son ana kadar beklenilecek? mi? Aslında sen Avrupa Birliği'nin belki de burada içindeki temel kırılma noktasına, temel soruna işaret ettin. Yani bu soruya fazla ekleyebileceğim bir şey yok. Kendi içinde cevabını da barındırıyor ama şöyle diyebilirim. AB'nin pozisyonu zirveye gelmeden önce küresel ısınmanın 2 derecenin altında tutulabilmesi için 2020 yılına kadar %20 sera gazı emisyonu azaltımıydı. Şimdi bu hedefi AB kendi paketinde %30'a çıkartmak için gerekli şartları e, paketine koymuştu. Yani içinde bulunuyordu zaten. E, ama e, bunu ancak işte diğer ABD ve Çin gibi diğer ülkelerin attığı adımlar karşılığında şartlı olarak e, yapacaktı. E, gelinen noktada e, geçtiğimiz hafta senin de dediğin gibi Gordon Brown ve Nicolas Sarkozy ortak bir açıklama yaparak bunun bir an önce yapılması gerektiğini söylediler. Hı hı. Ee, ama işte e, Avrupa Birliği'nin henüz hala uniter e, bir karar alma mekanizmasına kavuşamadığını görüyoruz. Yani sanıyorum kendi içinde özellikle Angela Merkel'i ikna etmekte çok zorlanıyor Avrupa Birliği. E, çünkü geçen hafta sen de takip etmişimdir diye tahmin ediyorum. E, Brüksel'deki liderler zirvesinde, Avrupa Birliği'nin liderler zirvesinde Hı -hı. bu konuda net bir karar çıkmadı. Hala Hı -hı. %20 hedefinde e, ısrar ediyor Avrupa Birliği ve son güne kadar da sanıyorum bu hedefi koruyacak. Ancak son gün bir e, görüşmelerde bir breakthrough olursa, bir Hı -hı. E, aşama kaydedilirse belki %30 hedefini açıklayabilir gibi duruyor. Hı -hı. E, aynı zamanda Avrupa Birliği e, iklim değişikliğine adap adaptasyon için, yani bu şu demek... E, Gelişmekte olan ülkeler özellikle küçük ada devletlerinin e, sadece iklim değişikliğini önleme değil adaptasyon problemi de var yani sular altında kalması söz konusu o ülkelerin bunun Hı -hı. için işte sigortalama vesaire bir sürü ek kaynağı ihtiyaçları oluyor. Böyle olduğu için Avrupa Birliği de oluşturulacak fona bir miktar kaynak aktarmayı düşündü tabii. Hı hı. Bunu 7 milyar avro olarak açıkladılar. Ama bu çok ciddi aslında ufak çapta bir skandal yarattı burada. Çünkü bu 7 milyar avro aslında AB'nin bütçesinde daha önceden başka kalemlere ayrılmış. Zaten o ülkelere verilmek üzere başka kalemlere ayrılmış idi. Yani o paranın ismini değiştirip tekrar... Yeni işte... bir kaynak yaratma söz konusu değil yani. Kesinlikle değil. evet. evet. Hı hı. Kesinlikle değil. Ve ciddi sıkıntılarla e, karşılaştı bu şekilde AB. Özellikle zaten e, küçük devletleri ve bazı Afrika ülkeleri G77'nin içinde e, birçok Afrika devleti e, 2500 2 derecenin altında kalmasının da kendileri için yeterli olmayacağını hı hı. görüyorlar. E, yani çünkü aslında çok da haksız bir durum değil bu. Çünkü e, yani özellikle işte tuval uyduğu e, örneğin e, Maldivler'de bunların en yüksek yerleri 2 metre, 4 metre e, Su yüksekliğinden su seviyesinden. Dolayısıyla 2 derecelikli ısınma bu ülkelerin aslında haritadan silinmesi, silinmesi anlamına silin. gelebilir. Hı hı. Ve AB'de dahil olmak üzere diğer tüm devletleri ve uluslararası aktörleri bu konuda karar almaya, bir buçuk derece altında kalma yönünde karar almaya zorlamaya çalışıyorlar. Peki Mahir özellikle Avrupa Birliği'nin bu şu andaki konumu göz önüne alındığında küresel aktör olma yolundaki atılımlarını hepimiz takip ediyoruz. Peki bu iklim değişikliği görüşmelerinde oynadığı rol ile böyle bir liderlik mertebesine soyunmaya hazır mı senin gözlemlerin? Şimdi ben size bir örnek vereyim. Geçtiğimiz günlerde COP15 İçinin yapıldığı Bella Center'ın içinde bir e, gösteri yaptı e, Avaz örgütü, uluslararası bir örgüt bunlar. Evet. E, i̇şte uzaylı gibi giyinmişler, yüzlerini yeşile falan boyamışlar. Ellerinde de pankartlar taşıyorlardı, take Meteor leaders diye, bizi, bizi liderlerinize götürün diye. E, bu pankartlardan birinde Europe Lead yazıyordu, yani Avrupa liderlik et. Hı hı. şeklinde ee, Burası aslında Avrupa Birliği'nin bu konudaki liderlik iddiasının en azından bu konuda bir küresel aktör olma iddiasının e, iddia, bir mit olduğunun ortaya çıktığı yer oldu bir anlamda. Yani üzülerek söylüyorum bunu. Hı hı. E, ama e, Avrupa Birliği değil liderlik etmek son derece silik kaldı. Hı hı. E, liderlik etmesi gereken yerlerde susmayı tercih etti. Kendi hedefini zaten hala yükseltmeyerek e, bu fırsatı kaçırmış oldu. Ee, öte yandan yaşanan yoğun tartışmalarda çekimsel kaldı dışarıdan seyretmeyi tercih etti hı hı. ve burada gene e, her günün sonunda saat 6 gibi e, günün fosili ödülü seçiliyor yani <gülüyor> e, evet e, yani anlaşmayı yönünde e, köstek çıkaran e, bloklara verilen e, veya devletlere verilen bir ödül bu hı hı. E, Avrupa Birliği de bir iki defa bu sıralamaya girdi diyebiliriz bu duruşuyla Durum vahim yani AB cephesinde. Son derece vahim. Sen daha iyi takip ediyorsun. Hı -hı. Lizman anlaşması devreye girdikten sonra bir, bir miktar belki değişebilir bilemiyorum Hı -hı. senin uzmanlık alanında ama şu aşamada daha doğrusu Lizbon anlaşması devreye girdi zaten yanlış söylemeyeyim ama Hı -hı. şey iyice uygulamaya kısmında... e, iyice geçmesiyle beraber. Evet evet. Ama şu aşamada durum vahim son derece. Peki sanırım yanında bir konuğun var. Konuğun maalesef gelemedi. Gelemedi. Evet Hı -hı. takılmış şu anda. Ondan da bahsedeyim aslında. Evet. Biz bugün şeye giremiyoruz. COP15'in içine gözlemci örgütler olarak giremiyoruz. Çünkü kota koydu Birleşmiş Milletler gözlemci örgütlere. Son derece eleştiriliyor bu duruş. Yani işte. Liderlerin gelmesi, sivil toplumun görüşmeleri izlemesi için bir engel olmamalı e, her halükarda. Ama maalesef böyle bir uygulamaya gittiler. Bugün ben alternatif foruma geldim. Ömer Madra e, basın olarak akredite olduğu için. o İçeriden miydi? seyrediyor. Evet. evet e, yani şu anda o şekilde ilerliyor. E, ve de e, sivil toplumun önünde ciddi engellemeler var gibi gözüküyor. Yani örneğin içeride e, gösteri yapan... E, yasal olan gösterilerde bile e, işte sivil toplum örgüt temsilcilerinin dışarı çıkartılması, akreditasyonların iptal edilmesi gibi durumlarla karşılaşılıyor. Hı hı. E, dolayısıyla aslında ciddi bir baskı da yaratıldı, söyleyebilir. Buradan geçen cumartesi 100 bin kişi yürüdü. Evet. E, yani 100 bin kişi 4 saat boyunca soğukta e, işte Kopenhag'ın içinden e, Bella Center'a toplantının yapıldığı merkeze kadar yürüdü. E, dün e, çok önemli eylemler oldu. Dün e, ...çok ilginçtir. Jose Bove bu Avrupa Parlamentosu'ndan... Yeşiller'den, gibi. evet. Evet, evet e, onunla tartışmış, ayaküstü sohbet ediyoruz ki adam bir anda kayboldu. E, daha sonra bir baktık bir grup slogan atarak geliyor işte iklim e, adaleti sloganları atarak bir grup geliyor salonun içinde. E, hemen tabii şey, e, fotoğraf makinesi alarak takibe başladım ben de kendilerini. <gülüyor> bu grup dışarı çıktı daha sonra salondan slogan atarak dışarı çıktı apar topar böyle. Ee, ve dışarıda da yaklaşık 4000 kişi bekliyordu. Bu 4000 kişi de içeri girip, bu dışarı çıkan grupla beraber tekrar salona girerek e, bir halklar parlamentosu, halklar meclisi, meclisi. E, hı hı. kurup e, gerçek çözümleri tartışmayı hedefliyordu. Hı hı. Ee, ama polisin çok sert müdahalesi oldu bu konuda. Biraz da ondan bahseder misin polisin göstericilere biber gazı, göz yaşartıcı e, ee, evet, kullandığı e, konusunu. yani Türkiye'de e, sık sık karşılaşıyoruz bu tarz e, olaylarla. E, Avrupa Birliği ve özellikle e, İskandinav ülkeleri e, insan hakları, polisin rolü, e, sivil hareketler, sosyal hareketlerin. E, rolü konusunda e, çoğu zaman bizim için e, referans e, noktası eee söz ediyor dediği referans noktaları teşkil ediyor. E, dün burada e, ben e, bu konuda çok ciddi hasar olduğunu gördüm Avrupa Birliği'nde. Yani e, tabii ki karşılaştırmak, böyle bir karşılaştırmaya girmemek lazım. Hani Türkiye'de daha kötü, işte orada daha iyi şeklinde. Çünkü Avrupa Birliği'ni unutmamak lazım. Uluslararası İnsan Hakları Şartname'sinin e, arkasında duruyor. Bunu hı hı. E, temel haklar Şartnamesini kendi e, müktesebatına dahil etmeye çalışıyor. E, böyle bir birliğin... E, ne olursa olsun e, kesinlikle çok daha e, hassas olması lazım bu konularda. Dün e, benim gözümün önünde insanlar, e, yani polis açık açık çokla müdahale etti. E, 30 santimetreden insanların yüzüne biber gazı sıktı. E, bu şekilde sert müdahalelerle karşı, evet kadınlar yerlerde sürüklendi. Böyle müdahalelerle karşılaştık. E, yani o nedenle e, Danimarka her açıdan e, sınıfta kaldı diyebiliriz bu KOP 15 Bunların hemen akabinde... E, şu ana kadar, düne kadar Kokon Beşi'ye başkanlık eden Kony Hedegaard. istifa e, etti bakanı. sanıyorum. Hı -hı. Evet, istifa etti o da. Yani gerçi bunun prosedürel. Yani işte kendi başbakanı geldikten sonra e, onun başkanlığı... Daha üst etmesi, düzey. Evet, e, o yüzden olduğu hı -hı. söyleniyor. Olabilir bu şekilde ama... Yani görüşmeler ilk günden daha ikinci günden Danimarka mesela kimseye sormadan hazırladığı bir metin e, gezi gezi batı ülkeleriyle tartışıyormuş. Bunlar ortaya çıktı. Evet. E, polisin sert müdahaleleri ortaya çıktı. Sivil topluma engellemelerini görüyoruz e, sürekli. Hı hı. E, her açıdan sınıfta kaldı diyebiliriz. Hı hı. Ve şu gelinen noktada da e, bilmiyorum daha sonra sanıyorum Ömer Madre'ye bağlanacaksın COP15 salonun hı hı. ama e, şu gelinen noktada COP15 görüşmeleri e, kilit noktasında ve... E, Buradan çıkabilecek en iyi sonucun... E daha sonra ne yapılacağını belirlemek amacıyla bir çerçeve anlaşma olacağı bekleniyor ama bu da biraz anlamsız olur çünkü zaten Bali'de Bali eylem planı olarak çıkan şey o e, anlama geliyordu bilmiyorum e, nasıl bir formülasyona gidilecek Zeynep çok teşekkürler Mahir gerçekten çok kapsamlı bir değerlendirme sundun Ümit Şahin'i konuk alamadık ama kendisi Açık Radyo'daki web sitesinde ilk hafta saflar belirginleşti ikinci hafta sokak daha da sertleşecek diye yazmıştı ve e, evet. sokaktan e, Sokaktan eylemleri ve e, yaşananları da bize aktarmış oldun. E, son olarak çok kısaca e, zirveyi yakından takip bir isim olarak hem içeriden hem dışarıdan e, kişisel görüş ve değerlendirmeni alayım bir cümleyle. Ne umduk ne bulduk? E, Valla aslında e, dün bu konuyu çok iyi bir, bir tanıştığım bir gazeteci özetledi. Kanadalı bir gazeteci kendisi e, dün salona karşılaştın ne bekliyorsun dedim. I'm expecting the biggest damp scoop in history dedi yani e, tarihteki en e, büyük e, nemli kalamarı bekliyorum yani bu şu İngilizce'de şu anlama geliyor hani e, hiçbir şey çıkmayacak e, tamamen bağlayıcılığı olmayan lafı güzel bir şey e, çıkacak <gülüyor> e, şeklinde bir yorumda bulundu e, bilmiyorum tabii bu tarz e, zirvelerde son anda her şey çözülebiliyor bu e, Alınacak kararla bir liderlik hareketiyle ilerleme kaydedebiliyor ama gelinen noktada. E Burun pek iç açıcı gözükmüyor Zeynep. Gelinen noktada adil ve bağlayıcı bir anlaşma çıkmayacağını söyledin. Kesinlikle, kesinlikle hı hı. şu anda çıkması mümkün gözükmüyor bunun. Belki anlaşma çıksın çıkmasın. Bu Kopenhag İklim Zirvesi'nin bir getirisi olarak Ömer Madra yeni bir halk hareketinden, kitlesel hareketin doğuşundan bahsediyordu. Bunu olumlu bir işaret olarak algılamıştı. Önce kısa bir mola verelim. Mahir çok teşekkürler tekrar. Haftaya stüdyoda görüşmek üzere. Evet, i̇nşallah iyi yayınlar. <gülüyor> Sağ ol. Evet sevgili dinleyiciler Tom Waits'ten şarkımız geliyor God's Away on Business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 the coin slot. Evet, sevgili hayal tercihleri dinleyicileri Tom Waits'ten God's Away On Business'ı dinledik. Telefon attığımızda sevgili Ömer Madra var kendisini daha fazla bekletmeyelim. Kendisi konferans merkezi olan Bella Center'dan yani içeriden bildiriyor olacak. İçeriden ve dışarıdan görüşleri aktaracak bize. Ömer Bey hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk merhaba Kopenhag'dan herkese selamlar. Evet. Kopenhag'da gelinen son nokta. Mahir girizgah yapmıştı. Sizden alalım son gelişmeleri. E, Valla genel işat olarak e, hem çok iyi hem de çok e, tatsız şeyler söylenebilir. Önce tatsızlardan başlayalım. Yani müthiş bir e, çöküntü var. E, özellikle sizin programın çerçevesi açısından söyleyecek olursak evet. e, Avrupa medeniyeti tamamen e, hukukun üstünlüğü ve işte demokratik katılıcı demokrasi ülkeleri üzerine kurulu bir medeniyet olduğu söylene geliyor ama e, bu 8'inden beri e, Kopenhag'da hem sokaklarda hem de e, konferans merkezinde gördüğünüz manzara giderek maalesef bunun geçerli olmadığını söylüyor yani e, bu iklim görüşmelerindeki ilerlemenin bir türlü kaydedilememesinden ve özellikle zengin ülke temsilcilerinin sürekli olarak yokuşa sürmesinden saygı duyan e, sivil toplum kuruluşları e, ve bir sürü genç insan e, sonunda e, yeter dedi ve yürüyüşe de geçtiler. Ama bu, bu zerrece kımıldatma imkanına e, kavuşamıyor almış katı pozisyonları yani. Hı hı. E sonuç olarak e, dün e, çok büyük bir e, gösteri daha yapıldı. E, Bella Center'ın, benim bulunduğum yerin e, yani, yayın yaptığımız yerin de içinden e, bir e, oturma e, şeyiyle başladı. NGO'nun Friends of the Earth. Evet. E, en, çevre NGO'larından Friends of the Earth'ın dünyanın dostlarının e, yaptığı. Ve onlar... E, bir kere e, şundan dolayı yapıyorlardı oturma e, grevini diyeyim. E, çünkü konferans e, haline sivil e, toplum <gülüyor> kısıtlamalar getirdi. Bu da yasaklandı. <gülüyor> mesela, e, bugün mesela hiçbir sivil toplum örgütünün burada çalışma izni, e, yani çalışmasına, olayları takip etmesine izin verilmiyor. Bu aklın alacağı bir iş değil. Çünkü zaten... E, İlk bugün salona girerken ilk sabahleyin karşılaştığım manzarada e, siz nasıl karar alacaksınız şeklinde bir pankarttı dünyanın dostlarının e, standında. Yani bu konferansı aslında e, hukukun büyük ölçüde ayaklar altına alındığı bir konferans olarak Birleşmiş Milletler Sistemi'nin de çalışmaz hale geldiğinin e, tipik örneği olarak hatırlamamız e, gerekiyor. Yani Kopenhag'ın ee, aslında çeşit kuşatma altında bir şehir olduğu söylenebilir. Üstelik yalnız sivil toplum kuruluşlarıyla da değil. Bu gazetecileri de mesela bugün sadece basın merkezinde bulunmaya zorladılar. Başka bir tarafa gitmeleri, olay takibi etmelerine de izin verilmiyorlar. Daha önceden günlerdir, 12 gün boyunca, 11 gün boyunca gittiğimiz yerlere de Gidişin kısıtlandığını görüyoruz. Yani bir ardından gelen son derece tuhaf uygulamalardan bahsetmemiz mümkün. Bu tam bir dünya içinde ölüm kalım meselesi olduğu sürekli olarak söyleniyor. Ve şimdi olmayacaksa o zaman ne zaman yapılacak bu antlaşma gibi soruların da çokça sorulduğu bir yerde... E, maalesef durum bu. Yani Danimarka'nın e, çevre bakanıza istifa ettik Orin Hedegaard. Bu, dün hem Bella Center'dan dışarı doğru çıkanların hem de Bella Center'e yürümek isteyenlerin bir buluşması. Polisin şiddet kullanmasıyla da engellenmişti. Biz de Mahir'in de uyunduğu bir yerde beraberlik orada içeriden çıkanlarla birleştirilmedi. Onlar Mahir daha sonra da sokulmadı salona zaten. Evet, Cezalandırıldı evet. herhalde anlatmıştı. Evet. Şimdi bu işin kötü tarafı Zeynep. Hı hı. Ee, ama öte yandan da bütün bu korkunç rezaletin rezil rüsva oldu yani bence hem Danimarka hem de Avrupa <gülüyor> bakım var fakat bütün bunların bu mezvelenin ortasından yükselen de çok önemli bir yeni hareket var yani bu artık protestocular dediğimiz şeyler yani hem aralarında Kızılderililer hem Afrikalılara ve Ada Devleti ülkelerinden böyle Danimarka ya da Avrupa ülkelerinin de Vicdanlı gençlerinin bulunduğu sınırsız sayıda son derece rengarenk bir grubun gittikçe yükselen bir hareketi var. <gülüyor> Ve ancak gezegenin de e, kurtulabilmesi açısından bence yegane umudu da o temsil ediyor. İşte bu işin iyi tarafı da bu. Çünkü çok büyük bir yüksek yeni bir ideolojinin hatta José Bové'nin terimini de kullanacak olursak <gülüyor> çift, çiftçi aktivist. Ee, e, yani yeni bir ideolojinin Doğumuna da tanık oluyoruz Yeni bir gün doğuyor Yani dünkü o, özellikle 12'sinde Ama sonra dünkü Gösterilerden ve durmak bitmek Bilmiyor e, gösteriler meclis e, ana salonu da Konferans salonunu da dün bir avuç şey kısa bir anlığına da ele geçirdi. bu da unutulmaz bir andı ayrıca. İklim adaleti ve hemen şimdi diye bağırdılar çocuklar. <Gülüyor> Genç bir kız çıktı. Yani dünyanın bence e, temel umudu ve burada yükselmeye başlayan bu harekettir. Bunu da rahatlıkla gözlemlediğimi söyleyebilirim. Yani bir yandan bir çöküşe bir yandan da bir yükselişe tanıt oluyoruz. Son derece önemli ve ilginç bir günler. Yani benim esas gördüğüm hı hı. manzara bu. Tam da dediğiniz gibi bir yandan çöküş bir yandan belki de bir umut ışığı. Bu yeni bir halk hareketi diye ve şimdi yeni bir ideoloji olarak tanımladığınız kavram belki de bu iklim adaleti. Kavramı çerçevesinde küresel düzeydeki adaletsizliklerin, eşitsizliklerin her anlamda çok kapsayıcı evet. bir terim. Yeniden gündeme taşınması ve farklı bir yol arayışına girilmesine neden olur mu? Ben kesinlikle bu kanaattiyim. Yani özellikle işte ya 1968 hareketiyle de bir siyasama yapmak mümkün ama bence daha iyisi... Ee, özellikle bundan tam 10 yıl önce evet. Amerika Birleşik Devleti'nde Seattle. Seattle'da gerçekleşen Hı -hı. hareket. O e, yani meselenin aslında iklimle, hava sıcaklıklarıyla e, tamamen o konuda ama onun ötesine geçen bir tarafı var. Hı -hı. Bu da işte söylediğimiz gibi yani temel bir adalet arayışı hareketi. Bu dünyanın gördüğü en büyük, büyük harekete dönüşme şeyi taşıyor potansiyeli taşıyor benim hı hı. görebildiğim kadarıyla ve siyasında müthiş şeyler başarıldı aslında biz gerek depremden gerek başka şeylerden dolayı 99'da pek farkında değildik ama yani kapitalizmin bu şekilde kendinden güvenli bir emin yürüyüşüne bir büyük sekte vurmuş duralatmıştı onun maalesef korku imparatorluğuna dönüştüren ortalığı bir 11 Eylül'de ara verildi. Hı hı. Şimdi onun e, o Seattle'dan alınan dersleri tekrar e, gözden geçirip olgunlaşmış, daha da büyümüş, gürbüzleşmiş bir e, hareket olarak karşımıza burada çıkmaya, çıkmakta olduğunu görüyoruz. Bu e, yaşlanmakta olan Batı medeniyeti Avrupa Birliği içinde bence son şans, kendi içinden yani gözlerindeki ve beden dillerindeki ifadeleri okursanız buradaki özellikle genç insanların <gülüyor> e, bu hareketin burada kalmayacağını bir böyle bir ufak kıvılcım gibi yaptıkken da hemen sönüp gitmeyeceğini ve sürekli olduğunu görürsünüz. Zaten başka bir şans yok bence dünya içinde bilimin söylediği uçurumunda şimdiyiz. Durdurursa bu yeni hareketin büyük vizdani hareketin adare hareketiniz insanları durduracak. Hı hı. Dediğiniz gibi e, bu anlamda yeni bir başlangıç olabilir aslında. Seattle'dan tam 10 yıl sonra biraz daha farklı olarak dönüşüme yönelik e, yeni bir hareketin de başlangıcı olabilir bu. Evet. Hı hı. Yani öbür şeylerin de. Bunun karşısında olumların yani her ne pahasına olsun bütün dilimizi darbar edelim diye e, çevresel sonuçları ne olursa olsun bir öncelikle kar edelim diyen grubun da e, çok kuvvetli bir atakta olduğunu görüyoruz. Mesela bunların en e, dehşetli savunucularından biri olan e, senatör, Cumhuriyetçi senatör James Dinhoff'da. Bizzat atlayıp gelmiş uçağa, hı hı. aman e, aleyhte bir şey çıkar mı, Çıkarım. bir kısıtlama, emisyon kısıtlamaları çıkar hı hı. mı diye. Şimdi biraz önce de e, onun bir basit toplantısı gibi bir şey vardı. Hı hı. Ben de ona da bir soru, Siz petrol ve kömür endüstrisinden ne kadar para, fon alıyorsun diye sordum. Çok değil. Hı. <gülüyor> Durum bu ama yani kararlılar. Yani öbür çevre örgütleri benden daha fazla alıyor dedi <gülüyor> <gülüyor> ama yani bizzat dişiyle tırnağıyla savunmaya e, gelmiş olduğu görülüyor hı hı. mücadeleye devam vallahi. Evet, yılmak yok mücadeleye devam diyoruz. Yarın zirve sona eriyor. Ee, sevgili Ömer Madiet, çek tekrar çok teşekkür ederiz. Ee, konunu hem artısıyla hem eksisiyle bize aktardığı için Kopenhag'dan. Rica Kopenhag'dan herkese sevgiler. Sevgiler. Evet Ömer Madre'ye da bağlandıktan Kopenhag'a ilişkin son gelişmeleri aldıktan sonra gerçekten hem Kopenhag zirvesinin gerçek bir litmus test tabir ettiğimiz zorlu bir sınav olduğu görüyoruz. Hem Avrupa Birliği açısından çeşitli alanlarda belki de yenilgi anlamına gelse de dünya açısından. İklim değişikliğiyle mücadele açısından belki de yeni bir hareketin toplumsal dönüşümün bir başlangıcı olabilir diyerek daha iyimser bir tonda hayal tacirleri olarak programımızı bitirmek istiyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere sevgiler. Hayal tacirleri. Pour les noirs. Pour les blanc. Türkiye ve AB ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Can Minde ve Zeynep Özder.